Bu duran manası, tasavvufta tevhid ve vahdettir ve vahdette de kuyla Allahü Teala'nın birleşmesi ve cem cemi tariftir. Hz. Niyazi diyor ki, ayağının tozunu gözüme sürmeye çekediğinden ya sana ben aşık oldum ve seninle ayağının tırabı benim gözümü sürmesi oldu. Ben yalnız at ve san olarak kaldım. Bütün görünen sensin ya Rabbi, senden gayri birinesin yok. Bir ismim var Niyazi diye, bir de şanı var, insanı var, var. ondan başka ne vücudu var, şey. görünen ne görgünsü sensin ya Rabbim, senin gayret değil, senin kuvvetin. Ve bana ruhu nefiyettin, ve nefahnâmin ruhi, ruhu bana nefiyettin, semalara sığmayan sen benim göğlüme sığdın, zahirde benim vücudum zarf, sen mazruh oldun. Ve bir tem bir ile böyle buluştuk, bu mülkü beraber seyran ettik. Her efaali harekatta seninle benim iştirakim var fiilde. Ben bakıyorum ama benim bakmalar sen görüyorsun. Ben işi diyorum ama benim işlemi sen işi diyoruz. Kulak da benim değil, gözlemir. Her şey sensin, gören sensin, duyan sensin. Zaman başka yok. Evet. Nasıl ki bir demiri ateşe sokarız, demir kıp kırmızıla, ateşten parke olmaz. İşte bu cemilcem makana erişen ve yola, hakta kendisini yok eder. Buna cemilcem derler. Sonra ayrıldığı vakitte farktır o, demiri çıkarırız ateşten, sonra demir olur, kararır. Hz. Niyazi'nin bu nutku Cem, Cem halindeyken söylediği bir nutuktur. Vahdeti sunar, vahdeti anlatır anlayanlara. Bu söylediğim sözlere deli olarak Kur'an'dan Süreyi Kasaz'ın sonudur. Külli şeyin halikini illa veşşe. Her şey helak olup ancak o kalır. İşte bu alemde de kendini yok eden hakta dekavur Onu göstermekdir. Evet efendim. İşte Kur'an'ın kelimeler olduğuna dair ayet okudum sonra. Kulluşeğin haliküm illa veşe işte. levül ve ilehiturcağın ile Allah kalır <gülüyor> yani her <gülüyor> şey mahvolur. Bu alim kendini kim mahveder sak yok olursa o Allah'la bagi kalır.